necahih inelhamdillahinahmedu venestainehu venestaferu ve nauzubillahi min şururi enfusina ve min seyyati amaline men yehtihillahu fele muzille ve men yudlil felah ve eşhedennel la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedennem Muhammedan abduhu ve resuluh emma ba'de feinna estaqal hadisi ve sallallahu ve şerrel umuri muhtesatuha, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalale, ve kulle dalaletin finnâr. i̇bane Suğra kitabında 406. maddede kalmıştık. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kişinin şehirlerde taş veya kurumuş çamur atmasını yasaklamıştır. Zira Abdullah bin Muğafel radıyallahu anh şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sapan taşı atmayı yasakladı ve buyurdu ki, o ne av öldürür ne de düşmana zarar verir. Ancak göz çıkarır ve diş kırar. Bunu Bukhar ve Müslüm e, rivayet etmiştir. Müellifin sapan taş atma sadece şehirler hakkında söz konsetmesine etmesine gelince bu Bukhar Rahim olan sayende tarzıc ettiği etherden dolayıdır. Sapanla avlanma babı, Hasan yani El Basri kasabalarda ve şehirlerde sapan taş atmayı kerih görürdü. Bunların haricinde sapan taş atmakta bir beis görmezdi. 407 yine o yalan yere yemin etmeyi yasaklamıştır. Ebu Üreri radiyalanden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yalan yere yemin malı sattırır ama kazancı yok eder. Yani bereketi yok eder. Bunu Ahmet rivayet etmiştir. Yine büyük günahlar arasında Allah'a şirk koşmak ve yalan yere yemin etmeyi saymıştır. Allah Resulü aleyhisselam bunu Bukhar rivayet etmiştir. Yine o hurmanın zehvine kadar satılmasını yasaklamıştır. Hurmanın zehvi sararması veya alarması yani kızarması demektir. Ee, Enes Radyo'nun de, nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hurma ürününün zehvinden önce satılmasını yasakladığını e, rivayet etmiştir. Bukhari tercih etmiş ve yani alarmasından kızarmasından önce demiştir. Tirmiz'de şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olsun başkalarından olsun ilim elinin nezdinde amel buna göredir. İlim ehli ürünlerin sağlamlığı belli olmadan önce satılmasını kerih görmüştür. Bu Şafii'nin, Ahmed'in ve İshak'ın görüşüdür. Rey ehli bu konuda farklı görüş bildirmiştir. Nitekim İbne Şeybe Musannef'in de onlara reddiye vermiştir. Bakınız, kitab Redde, Ala Ebi Hanife, Ayrıca er Begavi'nin şerhü Sünnesi. Yine o köpek maymun ve domuz satmayı yasaklamıştır. Buhari'nin rivayetine göre Ebu Mesud el Ensar radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köpeğin kazancını yasakladığını rivayet etmiştir. Yine Rafi bin Hadiç radiyallahu anh'ın rivayetine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, köpeğin kazancı pisdir buyurmuştur. Bunu Tirmizi tercih etmiş ve şöyle demiştir. Hasen sahih bir hadistir. İlim ehlinin çoğunluğunun nezdinde amel buna göredir. Onlar köpeğin kazancını kerik görmüşlerdir. Bu Şafi'in, Ahmet'in ve e, İshak bin Raviyen'in de görüşüdür. İlim ehlinden bazıları av köpeğinin kazancına ruhsat vermiştir. Yani bazı alimler av köpeğinin satışına cevaz vermiştir. Begavi dedi ki, köpeğin kazancı ilim ehlinin çoğunluğuna göre haramdır. Bazı kimseler de köpeğin satışının caiz olduğu, köpeği telef edenin değerini tazmin edeceği görüşüne sahip olmuşlardır. Bu da rey ashabının görüşüdür. Domuz satışın haramlığı ise Cabir Radyalan'tan gelen hadisten dolayıdır. O fetih günü Mekke'deyken Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurken işitmiştir. Şüphesiz Allah ve Resulü şarabın, leşin, domuzun ve putların satışına haram kılmıştır. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Maymunun satışın haramlığına gelince İbn Abdilber et-Temhid de şöyle demiştir. Müslümanların alimleri arasında maymunun yenilmeyeceği ve satışının caiz olmadığı hususunda bir ihtilaf bilmiyorum. Çünkü maymunda yararlanılabilecek bir şey yoktur. Ayrıca i̇bn Kudame'nin El-Mughni'sine bakınız. Orada o maymunun satışı hususunda ihtilaf olduğunu söylemiştir. Yani İbn-i Abdilber e, icma gibi icmaya delalet eden bir lafız kullanıyor. İbn-i Kudame ise El-Mughni'de ihtilaf olduğunu söylemiştir. i̇bn Recep Camil Ulumu Hikem'de i̇bn Abdilber'in sözünü aktardıktan sonra şöyle demiştir. Kadı El-Mücerred'de şöyle demiştir. Eğer kendisinden Eşyaların korunması hususunda yararlanılacaksa, yani hırsız, bekçisi gibi, tıpkı kartal ve şahin gibidir, değilse aslan gibidir ve satışı değildir. Doğru olan ise maymunun satışının mutlak olarak yasak olduğudur. Zira ondan gelecek yarar azdır ve maymunla amaçlanan şey o değildir. Bu yüzden tıpkı leşin menfaatlerinin mübah olmadığı gibi maymunun satışı da mübah değildir. Yani bu kaviller... E Tevekkuf edilmesi, yani bizim tevekkuf ettiğimiz kavillerdir, yani haramlığı konusunda. Çünkü nas ile ancak haramı sabit olur. İcmaya gelince böyle bir icmada, eğer i̇bn Kudame'nin naklettiği ihtilaf sahihse, bu, bu konuda icma olmadığını da gösterir. Yani bu meselenin araştırılması lazım maymunun satışı meselesinde. Yine, o tavla ve satranç oynamayı yasaklamıştır. Zira Eb Musa radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim tavla oynarsa Allah ve Resulüne karşı gelmiş, isyan etmiş olur. Bunu Ahmet Ebu Davud tercih etmiş. Müslüm'ün, radıyallahu radiyalan'ta rivayet ettiği hadiste bunu desteklemektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Tavla oynayan kimse elini domuz kanına, etine ve kanına bulamış gibidir. Metinde geçen nert, tiv dişinden, kemikten ya da ahşaptan yapılan, Altı yüzü olan, yani e, zar gibi, yüzlerinin her birinde birden altıya kadar sayılar bulunan küçük bir parçadan ibarettir. Hasıl kelam, nert günümüzde tavla oyunu dedikleri şeydir demiş. Tahrimün nert kitabının ön sözünden böyle nakledilmiş. Yani nert denilen şey aslında zardır. İbn-i Mesud gelen rivayette sizi şu damgalı putlardan sakındırılacak sakındırırım. Hatta bunu e, merfu kalpte rivayet edenler de var. Yani Allah Resulü ne, e, ima eder tarzda. Yani sakındırıldıkça sakındırılan şu damgalı şeylerden sakının, uzak durun diye böyle rivayet edilmiştir. Yani zarla oynanan oyunlar genel kapsamdadır. Yani bu sadece tavla hakkında değil. Nert denilen şey demek ki zara söyleniyor. Zarla oyunlar... E, Diğer hadiste de bertirdiği gibi yasaktır. Satranç oynama yasağına gelince bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sayı olarak rivayet edilmemiştir. Fakat bu konudaki yasak sahabeden sayı olarak rivayet edilmiştir. Allah onlardan razı olsun. İbn-i Menarül Menarül Münif'te bu konudaki yasak ancak sahabeden sabittir demiştir. Buna örnek olmak üzere derim ki İbn-i Ömer satranç sorulmuş o da o tavladan beterdir demiştir. Bunu el-acurri tahrimun nerdi ve şatranç ve melahide rivayet etmiştir. İstinad-ı Harp şöyle demiştir. Yani harbel kirmani mesailinde. İmam Ahmet'e satranç oynamayı sıkıntılı görüyor musun diye soruldu. O da o sırf sıkıntıdır. Yani o sakıncadan ibarettir diye cevap verdi. Sınır boylarında duranlar onu savaşta faydası olmaz için oynuyorlar denildi. Bunun üzerine o, o fücurdur diye cevap verdi. Yani o günahtır karakterliğidir dedi. İbn Kudame el-Mugni'de satranç hakkında ihtilafı söz konusu etmiş sonra şöyle demiştir. Bize Allah Teala'nın şu ayeti yeter. Ey iman denler, şarap, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Mayde 90. Ali radıyallan satranç da kumar kapsamındadır demiştir. Yine Ali radıyallan satranç oynamakta olan bir topluğun yanından geçerken karşılarında dikildiniz şu heykeller de neci Enbiya 56. ayetini söylemiştir. Ahmet de satranç hususunda en sayık görüş Ali radiyallahu anh'ın görüşüdür demiştir. i̇bn Recep Camil da şöyle demiştir. Çünkü o oynayanlarını Allah'ı zikretmekten ve namazdan tavlanın alıkoyduğundan daha fazla alıkoyar. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kişinin mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasını, baş başa kalmasını yasaklamıştır. Çünkü Bukhara'nın rivayetine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yanında mahremi bulunması durumu haricinde sakın bir adam bir kadınla yalnız kalmaz. Evet bu konuda Sayıh Tesettür kitabında ayrıntılı rivayetler ve açıklamalar mevcut olduğu için burada ayrıntıya girmiyoruz. 412 bizim yanımızda olduğu sürece hayır bizden eksik olmaz denilmesini de yasaklamıştır i̇bn Mübarek'in Zühdün'de şöyle geçer. Bize Sühiyan Ebu'l-Vadi ennehdiden onun şöyle dediğini haber verdi. İbn-i Ömer'i işittim Bir adam ona sen yaşadığın sürece insanlardan hayır eksik olmaz dedi. Bunun üzerine o öfkelendi ve dedi ki zannediyorum sen Iraklısın. Ananın oğluna kapısının ne üzere kapanacağını biliyor musun? İsnadı Hasen'dir. Yani ne e, hal üzere öleceğini... Biliyor musun? Yani sen kimsenin ne durumda öleceğini, halinin değişip değişmeyeceğini bilemezsin. O yüzden bu sözlerden sakın demek istiyor. Tabakatül Hanabile de Ebu Osman Muhammed bin Muhammed bin İdris eş-Şafii'den rivayet edildiğine göre o İmam Ahmed'e sen onlara varlığınla lütufta bulunduğun sürece insanlardan hayır eksik olmaz dedi ve buna benzer birçok söz söyledi. İmam Ahmed de öyle deme ey Ebu Osman dedi. Yani bu tür sözlerden selef hoşlanmıyordu. Allah ve sen dilersen demesini yasaklamıştır. Zira i̇bn Abbas radiyalanmadan rivayetine göre bir adam Ey Resulü, Allah dilerse ve sen Allah ve sen dilersen dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni Allah'a denk mi kıldın? Yalnızca Allah dilerse de. Bunu Ahmet rivayet etmiştir. Ayrıca say Buhari'de kişi Allah dilerse ve sen de dilersen demez babı. Yani bu konuda rivayetin diğer bir tarikinde önce Allah Dilerse, sonra sen istersen diye yani e, böyle bir lafızda ayrım yapılması tavsiyesi gelmiştir. Allah'tan başka sahibine yemin etmesini yasaklamıştır. Zira İbn-i Ömer anh, şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken içti. Kim Allah'tan başka sahibine yemin ederse kafir olur ya da şirk koşmuş olur. Tirmiz rivayet etmiş ve Hasen demiştir. Bu Bukhar ve Müslim'in şartına göre sahip bir hadis. Yani Allah'tan başka adına yemin etmek, kişi kasıtlı, bilinçli bir şekilde bu şekilde yemin ettiği zaman bu şirktir. Çünkü kalbinde tazim ettiği şeye yemin eder insan. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden emanet üzerine yemin etmeyi yasaklamıştır. Yani Allah'ın dışında başka adına yemin etmeyi genel olarak yasakladığı gibi emanet de zikretmiştir. İnsanların çokça gafil olduğu şeylerden olduğu için. Yani insanların işte şerefsizim ki demesi şeref üzerine bir yemindir. Bunun gibi sözler, insanların gafletle söyledikleri sözler. Bunlar da gafletle söylendiğinde yani kasıt olmaksızın böyle sözler küçük şirk kapsamında değerlendirilmiştir. İlim ehli böyle yorumlamıştır. Ama kasıtlı olursa bunun büyük şirk olduğunu naslar Sarih bir şekilde ifade ediyor yani şirk diyor bunun küçük şirk olduğunu söylemiyor aslari. İşte kim daha ta yemin edersemen la ilahe illallah desin kim arkadaşına gelsenle kumar oynayalım derse e, sadaka versin şeklinde yani kefaret kılması yönündeki e, rivayetlerde bunu gösteriyor. Mesela Saad bin Abu Vakkas anh, cennette müjdelenmiş bir sahibi olmasına rağmen bir gün cahili alışkanlığı olarak huwailatewel uzda diye bir yemin çıkıyor. Ağzından, yani Lat ve Uzza üzerine. Niye? Müşrik toplumda e, tazim edilen ilahlar onlar olduğu için Lat ve Uzza üzerine yemin ediliyordu. Ve cahiliye alışkanlığı olarak dillerine yerleşmiş olan bu söz, işte Müslüman olduktan sonra da, tevhide e, tabi olduktan sonra da ağzından böyle kaçmıştı. Uyarılması üzerine hemen Allah Resulü'ne geliyor, ben çok kötü bir şey yaptım diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da kim böyle söylerse hemen la ilahe illallah desin diyerek kefaret kılmasını söylüyor. Yani bu bir şirktir. Kişi kastlılığı yaptığı zaman e, bunun e, büyük şirk olduğunu gösteren rivayetler de sabit olmuştur. İbni Mesud radıyallahu anh, benim e, Allah adına yalan yere yemin etmem, Allah'tan başkası adına doğru yere yemin etmemden daha hafiftir demiştir. Yani bunu hatırlıyor. E, bu, bunun büyük bir şirk olduğunu, yani kasıtlı yapıldığında büyük şirk olduğunu gösteriyor. Koyun kendisine baktığı halde bıçağını bilemesini yasaklamıştır. Yani kurbanlık hayvanın, kesilen hayvanın gözü önünde bıçağı bilemeyi yasaklamıştır. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bıçağını keseceği hayvanın önünde bileyen kimseye şöyle buyurmuştur. Sen onu defalarca öldürmek mi istiyorsun? Bıçağını onu yatırmadan önce bileseydin ya... Hakim rivayet edip sayı olduğunu söylemiş, sebebi de onaylamıştır. Ücretini bilmeden işçi çalıştırmasını yasaklamıştır. Zira Ebu Said el-Hudir radıyallahu anh Nebi kişinin ücreti kendisine belli olmadan işçi tutmasını yasakladığını rivayet etmiştir. Bunu Ahmet ve merasilde Ebu Davud tarih etmiştir. Heysemi Mecmu'yu şöyle der. Ahmet rivayet etmiştir. Nesade mevkuf olarak, sahabenin sözü olarak rivayet etmiştir. Ahmet'in ricali, Sahihin riceldir. Şu kadar var ki İbrahim'in nehayi zannımca Ebu Said'den hadis işitmemiştir. Yani isnatta bir inkıta vardır diyor. Nesai'de mevkuf olarak rivayet etmiş. Ebu Züra'yı Razi'de sahih olan bunun Ebu Said'den mevkuf olmasıdır. Yani Ebu Said'in sözü olmasıdır demiştir. Yine o Neceş'i yasaklamıştır. Neceş kişinin ihtiyaç duymadığı bir malın fiyatını arttırmasıdır. Yani fiyatını yükseltmek için sahte bir pazarlığa girişmesidir. E, aldatmanın bir türü yani bu rivayetine göre İbn-i Ömer anh, nebi sallallahu aleyhi ve sellem neceşi yasakladı demiştir yine o cellale olan devenin, sığırın davarın ve tavuğun etini sütün ve yumurtasını yemeyi yasaklamıştır e, cellale necaset, pislik yiyen hayvan demektir ee, İbn-i Abbas radiyalanmadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona binmeyi ve etini yemeyi yasaklamıştır. Bunu Ahmet rivayet etmiş ve sayıh bir hadistir. Yine İbn-i Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cellalenin sütünü yasakladı demiştir. Bunu Ebu Davud rivayet etmiş. i̇bn Abdil Hadi tenkih-i tahkikte isnat sahihtir demiştir. Burada şuna dikkat etmek lazım. Ee, müellif burada tavuğu da zikretmiş ancak sayı müslimde Ebu Ebu Musa'lı Eşar radiyalanmadan Gelen rivayet, tavun cellale olmayacağını göstermektedir. Ee, yani orada birisi, yani tavuk yemeğe var, ee, birisini çağırıyor, yemeğe davet ediyor, adam yanaşmıyor, niye yemiyorsun deyince, ben onun pislik yediğini gördüm diyor. Yani tavuk, yani pislik yiyor, necaset bir şey yiyor. Ee, Ebu Musa Eşer radıyallahu ben Allah Resulü'nün bunu yediğini gördüm diyerek e, yani tavuğun cellale olmayacağına delalet eden bir şey söylüyor. Tavuğun cellale olacağını gösteren bir delil sabit olmamıştır. Bazı alimler işte burada müellifin söylediği gibi tavuğun da pislik yedi takdirde cellale olacağı görüşünde olmuşlar. E, ancak bu sayıh olana aykırı muhalif bir görüştür. Devenin 40 gün, sığırın 30 gün, davarın 7 gün, tavuğun ise 3 gün bekletileceği ve bundan sonra etlerinden, sütlerinden ve yumurtalarından faydalanabileceğini de söylenmiştir. İbrahim el-Harbi Raymullah Garibül Hadis'te şöyle demiştir. O bu hayvanın sütünü yasaklamıştır çünkü onu içen, içinde yediği şeyin tadını bulur. Yani mesela leş hayvan, onun tadını hisseder. Bu hayvanın etinde de durum aynıdır. O bu hayvana binmeyi de yasaklamıştır. Çünkü hayvan terler ve terinde yedi şeyin kokusu bulunur. Bu da mutlaka bincisine sirat eder ya da bincisi onun kokusunu alır. Kişi bundan korunduğu takdirde ona binmesi caiz olur ama yani bu da kıyasla söylenmiş bir söz. Yani mesela semerli olursa biner bunu Allah razı söyleyebilir. Yani bunlar kıyasla söylenen sözler. Sütün içmesi, etini yemesi, ona bu kokuyu giderecek bir şey uygulamadığı sürece caiz olmaz demiş. Sonra isnadıyla Abdullah bin Amr'ın 40 gece içerisinde beslendiği takdirde buna izin verdiğini rivayet etmiştir. Atadan da cellale koyun keçi hakkında onu birkaç gün içeride besledikten sonra karnı düzeldiği zaman onu ye dediği rivayet edilmiştir. Bu konuda belirli bir süre işitmedim. Cellale tava gelince onun etinde ve yumurtasında da yediği şeyin kokusu bulunur. Dışarıda yemlediği zaman kadar yemletilmediği zaman güzelleşir. Yani dışarıda ne kadar yemletilmiş? O müddet kadar diyelim 3 gün dışarıda yemlendi 3 günde içeride yemlensin diye söylüyor. Sonra isnadıyla İbn Ömer'in tavuk kesmek istediği zaman onu 3 gün boyunca salmadığını zikretmiştir. Sonra isnadıyla Ömer radıyallahu anh'ın cellale develerin üzerinde binmeden odun ve benzeri şeylerin taşınmasına ruhsat verdiğini söz konusu etmiştir. Yine o garar alışverişini yasaklamıştır. Zira Müslüm'ün rivayet ettiğine göre Ebu Ürer'e radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem garar alışverişini yasakladı demiştir. Alışverişte garardan maksat satılan şeyi fiyatını ve vadesini bilmemektir, belirsizliktir yani. Garar, gurur kelimesi de buradan gelir. Yani aldanmak, e, yani aldanma içeren, aldatma içeren e, bir şeydir garar alışverişi satılan şeyin miktarı, fiyatı, vadesi belli olmadan bir satış yapıldığı zaman bunların hepsi karar. Meçhul alışverişlerde kararın bir türüdür. Dolayısıyla sahip olmadığın bir şey satmayı, elinde bulundurmadığın bir şeyi satmayı da ve alışverişte şarteyni iki şartı yasakladı. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Selef ve satış helal değildir. Satışta şart değil. şart helal değildir. Yani telef olduğu takdirde değeri ödeneceği garanti edilmeyen şeyin kazancı helal değildir. Yanında olmayan şeyin kazancı helal değildir. Bunu Ahmet Tirmiz'i rivayet etmiştir. Tirmiz Hasan Sayih demiştir. Kişinin elinde bulunmayan şeyi satması veya elinde derken kendi mülkü altında kendi ee, kontrol altında bulunmayan bir şey satması yasaklanmıştır. Bineğin yüzüne vurmayı ve bineğin yüzünü damgalamayı yasaklamıştır. Şu iki şart meselesi kalmış. İmam Ahmet şöyle demiş. Satışta şarteyin, iki şart. Kişinin sana şu köleyi, onu sana sattığım zaman onun üzerinde senden daha çok hak sahibi olman ve onun... Bana bir sene hizmet etmez şartıyla satıyorum demektir. Yasaklanan alışveriş budur demiş İmam Ahmet. Müslüm'ün rivayetinde Cabir Radiyalan şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve yüzü damgalamayı yasaklamıştır. Metinde geçen vesim damganın izidir. Araplar ba'irun mevsum derler. Yani kendisine kendisiyle tanınacağı bir damga vurulmuş olan. Bu ya damga olur, ya kulağında çizik olur. Yani kulağa yapılan müdahaleler şeklinde de olabilir. Tehsibül da böyle açıklanmış. Bir insanın yüzüne tükürmeni yasaklamıştır. Sanki genel olarak yüze saygı gösterme emrine, onu çirkin görme ve ona vurma yasağına işaret etmektedir müellif. Mervezi Tazim'de Hasan bir isnadla Ebu Said Radiyallahu Anh'ten Sallallahu Aleyhi ve sellem, şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Biriniz bir adamın kendisine dönüp yüzüne tükürmesini ister mi? Biriniz namaza durduğunda Rabbine yönelmiş olur. Melek de onun sağındadır. Onun için önüne de sağına da tükürmez. Yine Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem, yüzün saygınlığını vurgulamak babından olmak üzere yüze tokat atmayı ve vurmayı yasaklanmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Deccal hakkında şöyle buyurmuştur. Onun bir gözü hastalıklıdır. Rabbiniz azze ve celle'nin ise bir gözü hastalıklı değildir. Onunla karşılaşan yüzüne tükürsün. Bu sahip bir hadistir. Abdullah es-sünnede rivayet etmiştir. Ee, yine o kadının kocasıyla yatmaktan imtina etmesini, çekinmesini yasaklamıştır. Zira Bukhari'nin rivayetine göre Ebu Rerya şöyle demiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki adam karısını yatağına çağırdığı zaman kadın gelmekten imtina ederse melekleri ona sabahlayana kadar lanet eder. Kişinin yapmayacağı şeyi söylemesini, söz verdikten sonra sözünde durmamasını ve kardeşinin sırrını anlatmayı yasaklamıştır. Çünkü bu karın göre Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. İsrafı ve sıkılığı, zira allah Teala şöyle buyurmuştur. Yine onlar ki harcadıklar zaman israf etmezler, çok sıkıda davranmazlar. İkisinin ortasında bir yol tutarlar. Furkan 67. Taberi tefsirinde şöyle demiştir. Bu konuda doğru olan görüş şöyle diyen kimsenin görüşüdür. Allah'ın burada kastettiği harcamada israf, Allah'ın kullar için serbest bıraktığı sınırı aşıp bunun ilerisine gitmektir. İktar, sıkılık ise Allah'ın emrettiğini tam yapmamaktır. Kavam ikisinin ortasıdır. Kişinin dünya için üzülmesini ve dünya için sevinmesini yasaklamıştır. Zira Tirmizi ve İbn-i rivayetine göre Enes Radyalan şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimin derdi dünya olursa Allah onun işlerini darmadağa eder. Fakirliğini gözlerinin arasına yerleştirir. Ona dünyadan ancak kendisi için takdir edilen, yazılan gelir. Evet, istinadı sayıttir. Düğünlere, yaslara, Hamamlara gitme konusunda hanımına itaat etmesini, yine istekleri hususunda ona itaat etmesini yasaklamıştır. Kadınlara düğünlere gitmenin yasaklanması sebebi düğünlerde herkes tarafından bilinen münkerlerin bulunmasıdır. Yasın haramlığı ve cahiliye işlerinden olduğu ileride gelecektir. Hamamlar yıkanmaya tasat edilmiş, insanların temizlenmek için gittiği yerlerdir. Aksi halde burada kastedilen tuvaletler ve defacet yerleri değildir. Yani Araplar bugün tuvalete hamam diyorlar. Bunlar değil, Biz bildiğimiz hamam kastediliyor burada yani. Kişi ailesinin hamamlara gitmesine engel olur. Çünkü Cabir radıyallahu şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yine kim Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa hanımını hamama sokmaz. Bunu Ahmet, Tirmizi, Ebu Yala, Müsned'in hakim rivayet etmişlerdir. Ebu'l-Melih el-Hüzeli'den rivayetine göre Humus ehlinden ya da Şam halkından bazı kadınlar Ayşe radıyallahu yanına girdiler. Ayşe dedi ki, kadınları hamamlara girenler siz misiniz? Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurken işittim. Elbisesini kocasının evinden başka bir yerde çıkaran hiçbir kadın yoktur ki kendisiyle Rabbi arasındaki perdeyi yırtmış olmasın. Bu sahip bir hadistir. Terci ileride gelecek diyor. Ayrıca Hüseyin'in El İmam El ada İmam Adabi Duhulil Hamam kitabına bakınız. İbni Kesir'inde Ahkamül Hamam diye risalesi var. Oraya da bakınız demiş burada tabi Deniz Göl gibi e, kadının evinin dışında dış elbisesini çıkardığı yerlerde aynı kapsamdadır veya e, elbise satılan dükkanlar da böyledir orada kıyafet denerler buralarda da kadının elbisesini çıkarması caiz değildir bu hadisin e, yaağı kapsamdadır ve Burada Ayşe radıyallahu anh'a rivayet hamamlarla ilgili olarak gelmiş olsa da e, bu hadis pek çok tarikten sabit olmuştur. Yani merfu kısmı e, mutlak lafızla geliyor. Yani kadının kocasının evi dışında bir yerde üstünü çıkarması elbiselerini çıkarması helal değildir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim istediği her şey usunda hanımına itaat ederse kadın onu ateşte yüzünün üzerine devirir. Suyuti zeylül mevduatta. Bunun Deylemi'nin Müsnedül Firdevs'de Ali radıyalland'den e, şu lafızla rivayet ettiğini söylemiştir. Kim karşısına itaat ederse Allah onu cehennemde yüzü üzerine, yüzü üzerine devirir. Bu uydurma bir hadistir. İbnül Cevzi'nin el mevduatında da Ayşe radıyallandadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kanınlara itaat etmek pişmanlıktır dediği rivayet edilmiştir. Ezzevacir'de yani Heytemi'nin e, Büyük Günahlara Dair kitabında Hasan olan şöyle dedi rivayet edilmiştir. Vallahi bugün hangi adam karşısına istedikleri ulusunda itaat ederek sabahladıysa Allah mutlaka onu cehenneme yüzü üzeri devirmiştir. Ahmet Ebu Bekir e radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine düşmanın başlarına bir kadını geçirdikleri haber verildiği zaman şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şimdi erkekler kadınlara itaat ettiklerinde helak oldular. Erkekler kadınlara itaat ettiklerinde helak oldular. Bunu üç defa söyledi. Bunun diğer lafzı, Hiraklin kızı onlara sultan olunca, kral olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi topluluk, hangi kavim başına yönetici olarak kadını geçirirse iflah olmaz buyurduğu şekilde riva edilmiştir. 430, onlara yani kadınlara muhalefet edin ki doğruyu bulasınız ve size bereket verirsin buyurmuştur. Mekhazül Hasen'de şöyle denilmiştir. Bunu İbnül Hal ve yine onu tarikile ile mi Ahmet bin Velid el Hamdan rivayet etmiştir. Son hadisi zikretmiştir. Yine o şöyle demiştir. İsa bin İbrahim el-Haşim'i çok zayıf bir kimsedir. Ayrıca isnadında kesinti vardır. El-Cadiyat'ta Ömer radiyallahu anh'ın kadınlara muhalefet edin. Çünkü onlara muhalefet etmekte bereket vardır dediği rivayet edilmiştir. Yani Nebi ve vesselam'dan aktarılan şu hadis sahih değildir. Evet. Şiddetli zayıf hadislerdendir. Ümmü Seleme Radiyallahu anh'dan da buna benzer bir şey var. Fakat şu cadiyatta Ömer Radiyallahu geldiği söylenene bakmak lazım. İslam'da bilmiyorum e, muhakkette bir şey söylememiş sıhhati hakkında. Yine o onlara, kadınlara zarar vermeyi ve onlara karşı haddi aşmayı yasaklamıştır allah Teala onları sıkıştırmak için onlara zarar vermeyin, talak 6. ayetinde buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve de Bukhan'ın rivadetine göre kadınlara iyi davranın buyurmuştur. Aralarında taksimat yapılırken adaletli davranmayı ve eşitliği gözetmeye emretmiştir. Yani birden fazla hanımı olanın günlerini, gecelerini taksim ederken, veya onlara alınan, yedirilen, giydirilen şeylerde adaletli davranmayı, eşitliği gözetmeyi emretmiştir. Tirmiz ve Ebu Davud'un rivayetine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin iki hanımı varsa ve onlardan birine mail ederse kıyamet günü bir tarafı eğri olarak gelir. Hadis sahihtir. Yani buradaki meyil kalbin meyil etmesi değil tabii ki. Bu insanın gücü dışındadır. Buradaki meille kastedilen onlara zahiren yapılan işte gecelerin taksimi olabilir veya yeme, yedirme, içirme gibi e, maddi hususlarla alakalıdır. Yine o komşuya sıkıntı vermeyi, eziyet vermeyi yasaklamıştır. Zira Bukhari ve Müslümin rivayetine göre Ebu Ureyya Radiyalan Nebi Aleyhisselatü şöyle rivayet ediyor. Allah ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet vermesin. Kibirlenmeyi, neseplere tağan etmeyi, hakaret etmeyi, Hemzi ve gamzi yasaklamıştır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, rivayetine göre şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında iki şey vardır ki, onlarda bulunan birer küfürdür. Nesebe sövmek, hakaret etmek. Metinde geçen, tetavülden maksat kibirdir. Hemze gelince i̇bn Arabi şöyle demiştir. Hummaz, hemzedenler, kişinin uzağında çekiştirenler, arkasından çekiştirenler. Lummaz, lemzedenler, kişinin yanında çekiştirenler demektir. Gams hakkında ise tacullarusta şunlar söylenmiştir. İnsanların birbirlerine birbirlerinin ayıplarına ve kusurlarına gözleriyle ya da elleriyle işaret etmeleridir. Bütün bunlar yasaklanmıştır. Kölelere kötü söz söyleyip onları dövmeyi yasaklamıştır. Zira Müslüm'ün rivayetine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam kölesine tokat atan ya da vuran kimsenin kefareti onu azat etmesidir. Muaviye bin es Sülemi radıyallahu anh'ın e, o cariyeye hani Rabbin nerede diyen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sorması. O kıssanın başında e, o sahabe bu hadisle amel etmek istiyor. Ben ona haksız bir tokat vurdum. Allah'ın Resulü diyor, e, sen bir bak eğer şeyse mümin kimseyse azad edeyim diye. Bunun üzerine Allah Resulü ona işte Rabbin kimdir, nerededir sorusunu soruyor. Kısa'nın başında e, bu hadise itaati vardır o sahabenin. Kişinin onlara yediğinden yedirmesini, giydiğinden giydirmesini, onlara kaldıramayacakları yük yüklememesini, günde yetmiş cürüm işleseler de affedilmelerini emretmiştir kölesi olanlar için. Zira bu rivayetine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kardeşlerini size verilen birer nimettir. Allah onları sizin elinizin altına kılmıştır. Köleleriniz yani. Kimin kardeşi eli altında bulunuyorsa ona yediğinden yedirsin ve giydiğinden giydirsin. Buradaki eli altında bulunuyorsa ibaresi, yani patron konumunda olan, çalıştırdığın işçi olabilir. Bu, bu da bu kapsamdadır. Onlara kendilerine ağır gelecek yükler yüklemeyin. Yüklerseniz de o onlara yardımcı olun. i̇bn Ömer radyalanmadan gelen rivayette, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ve, Yalan Resulü benim kötülük işleyen ve zulmeden bir hizmetçim var. Onu döveyim mi diye sordu. Bunun üzerine o her gün onu yetmiş kere affedersin diye cevap verdi. Bunu Ahmet Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiş. Tirmizi Hasan garip demiş. Müziri Tergib ve teripte bazı nüshalarda Hasan sahih diye geçmektedir. Ebu Yala ondan cehid bir isnad ile rivayet etmiştir. Yine kişinin... Namazında horozun yemi kagaladığı gibi eğilip kalkmasını yasaklamıştır. Zira Ebu Hureyir radıyallahu şöyle demiştir. Halil'im dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi yasakladı. Ve horozun yemi kagaladığı gibi yatıp kalkmayı. Bunu Ahmet Tayalis'i Ebu Yala rivayet etmiş. Heysemi Ahmet Ebu Yala ve Evsatta taberan rivayet etmiştir. Ahmet'in isnadı sahihtir demiştir. Başını rükudan kaldırmadan secdeye gitmesini. Yasaklamıştır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazını baştan salma birine şöyle buyurmuştur. Sonra rukuya git ve rukuda itminanı bulana kadar bekle. Sonra tam olarak kıyamda durana kadar başını kaldır. Sonra secde et ve secdede itminanı bulana kadar bekle. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yine Ebu Mesud el-Bedir Radiyalan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kişinin rukuda ve secdede doğrultmadığı, yani belini doğrultmadığı namaz olmaz. Bunu e, Tirmizi e rivayet etmiş ve Hasan Said demiştir. Bukhar'da Zeyd bin Vehbin şöyle rivayet edilmiştir. Huzeyfe rüküsünü ve secdesini tam yapmayan bir adamı gördü ve bunun üzerine şöyle dedi. Sen namaz kılmadın. Eğer ölseydin Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendisi üzerine yarattığı fıtratın gayrısı üzerine ölmüş olurdu. Begavi dedi ki, hadiste rükuda ve secdede beli doğrultmanın vacip olduğuna delil vardır. Şafi, Ahmet ve İshak bu görüştedir. Bunlar demişlerdir ki, kişi rükuda ve secdede belini doğrultmadığı, ikisinin arasında tumanine yapmadığı, rükudan ve secdeden sonra doğrulmadığı takdirde namazı fasittir. Çünkü Ebu Rere'nin rivadetli hadiste, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dön ve namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın buyurmuştur. Rey ehli ise tumaninenin yani itminan, kadar beklemenin rükudan sonra doğrulmanın ve iki secde arasında oturmanın vacip olmadığı görüşünü tercih etmiştir. Bu rey ehlinin hanefilerin tuhaflıklarındandır. Yani bu hadisi her intikalde ellerin kaldırılmayacağına delil olarak zikrederler. Yani şayet elleri kaldırmak olsaydı rükya el işte kalkışta falan Allah Resulü bu bedeviye namaz tarif ederken ellerini kaldır derdi diyorlar. Sonra da e, tadil erken vacip değildir. Yani kişi tadil erkenine uymadan da namaz kılsa o namaz geçerlidir diyorlar. Yani delil getirdikleri hadis, yani elleri kaldırma aleyhte delil getirdikleri bu hadis tadil erken hakkında söylenmiş bir hadis. Adam tadil erken yapmaz için Allah Resuluna sen namaz kılmadın diyor. Fakat bunlar tadil erkeni iptal ediyor. Aynı zamanda elleri kaldırmayı da iptal için bu hadisi delil getiriyorlar. Peki e, bu şüpheye ne dersiniz? Yani Elleri kaldırmak olsaydı işte bu bedeviye böyle söylerdi. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o bedeviye eksik bıraktığı şeyi uyarması söz konusudur. Yani ellerini kaldırmadan namaz kıldığını bilmiyoruz biz onun. Öyle bir şey yok sahabe arasında elleri kaldırmadan namaz kıldığına dair. Böyle bir şey bilmiyoruz. Bu işte müteşabiye tutunmaktır. Yani müteşabih delil getirmektir. Hevaya göre müteşabih delil getirmektir. Tıpkı zamanımızdaki... Zındık, Ebu Anzala gibilerin. işte kadın sefere çıkar diyor. Yani ilk önce buna soruyorlar. İşte kadın mahremsiz yolculuk yapabilir mi? İşte i̇bn Abbas'tan hadis var. Mutlak olarak kadının yolculuğunu yasaklamıştır. Ama bizim görüşümüz o ki diyor bu Allah Resulü'nün zamanıyla sınırlıdır diyor. O zamanla ilgilidir diyor. Yani Allah Resulü'nün zamanı fitne zamanı ya. E, o zamanla ilgilidir. Ama işte güven varsa yani kadın eminse mesela uçağa biner diyor rahatça yolculuk yapar güven içerisinde diyor sıkıntı yok diyor bunda da delilimiz diyor Adi bin Hatim'in rivayeti diyor işte Bukhari'de var ya işte şu üç şeyi göreceksin Adi ben şahid oldum diyor işte bir kadın Allah'tan başka kimseden korkmadan yolculuk edecek ben buna şahid oldum diyor şimdi bu müteşabih delildir. Neyi terk ediyor bunun için? Muhkem olan, yani kadının yolculuk etmesini yasakladı. Şimdi bu kadın, bu yolculuğunda, Adib bin Hatim rivayetindeki kadın, yolculuğunda acaba meşru bir şey mi yapıyor, gayri meşru bir şey mi yapıyor? Bu hadiste böyle bir şey yok. Yolculuğa, yani kadının mahremsiz yolculuğuna ruhsat veren bir delil de yok. Böyle bir delil yoksa, bu kadının bu yolculuğu, yani şer an meşru bir yolculuk değil demektir. O zaman nasıl bu delil olarak getirilebiliyor muhkemat sakar? Bunlar müteşabilere tutunanların yani hevalarına göre nasları eğip büktükleri alanlardır. Rey ehlinin yaptığı hep budur zaten. Yani mesela tarihçiler bunu açık açık din edinmiştir, net söylerler. Derler ki Allah Resulü'nün zamanı başka biz kendi zamanımızda nasları, Kur'an'ı şartlara zaman şartlarına göre yeniden yorumlarız. İllak onların üzerine tabi olmak diye bir derdimiz yok derler. Yani bu tarihselci zındıklar bunu açıkça söyler. Bunlar ise biz tarihselciyiz falan demiyorlar. Bilakis biz selefiyiz diyorlar. Kitaba sünnete uyarız diyorlar. Ama kitabı ve sünneti hevamıza uydururuz. Fiilleri bunu söylüyor. Ağızlar başka söylüyor. Fiilleri, akideleri dile getirişleri farklı bir şekilde yine ee, secdede kollarını köpeğin yere serdiği gibi sermesini yasaklamıştır zira Bukhar ve Müslim rivayetine göre Enes Mair Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki secdede dost doğru olun biriniz kollarını köpeğin kollarını serdiği gibi sermesin yani kastedilen secdeye gittiği zaman şu dirsekleri yere dayamaz yani dirsekler şöyle havada olacak kast budur maymun gibi kabalarını yere koyup uyluklarını dikmesini yasaklamıştır çünkü yukarıda geçtiği üzere Ebu Gurey şöyle demiştir. Halim bana üç şeyi yasakladı ve maymunun yaptığı gibi kabalar yere koyup uyluklar dikmeyi, yani kalçayı yere koyup dizleri dikmeyi, kaldırmayı yasakladı. Hadisin bazı lafzlarında köpek gibi kabalar yere koyup uyluklar dikmeyi yasakladı şeklinde geçmektedir. Ebu Ubeyd Garibül Hadis'te de şöyle demiştir. Namazda ik'a yapma yani köpek oturşu yapma yasakladı. İk'a kişinin tıpkı köpek ve yırtıcı hayvanlar gibi kabalar üzerine oturup uyluklarını dikmesidir dedi. Yine şöyle demiştir. Hadis ashabının tefsirine gelince onlar ik'ayı kişinin kabalarını iki secde arasında topuklar üzerine koyması olarak yorumlarlar. Hadiste yasaklanmak istenen şey Ebu Bey'in zikrettiği birinci manadır. İkinci manaya gelince bu yasaklanan ika kapsamında değildir. Zira Sayın Müslim'de Ebu Zübeyr'in rivayetine göre o tavusu şöyle derken işitmiştir. i̇bn Abbas'a ayaklar üzerine ikayı sorduk, sünnettir dedi. Biz onu adama eziyet olarak görüyoruz dedik. Hayır, o senin nebi Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir dedi. Evet, yani iki secde arasında oturuşta, yani şu ayakları dikerek topukların üzerine oturmak, Sünnettendir i̇bn Abbas radyalarından söylediği bu. Yasaklanan ika ise e, ilk mana olarak açıklanan yani köpek ve yırtıcı hayvanların oturusu gibi kabaları üzerine oturup kişinin uyuklarını dikmesi. Evet Başını imamdan önce kaldırmasını, koymasını ve fiillerini onunla aynı anda yapmasını yasaklamıştır. Zira Buhari ve Müslim'in rivayetine göre Ebu R. şöyle demiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, İmam ancak kendisine uyulması için tayin edilmiştir. Şu halde ondan farklı hareket etmeyin. Yine Ahmet ve Müslim'in rivayetine göre, Ey insanlar ben sizin imamınızım, şu halde rukiye e, secdeye benden önce gitmeyin. Yine şöyle buyurmuştur. Başını imamdan önce kaldıran kimse Allah'ın, onun başını eşek başına çevirmesinden korkmaz mı? Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yine şöyle buyurmuştur: Başını imamından önce kaldıran veya koyanın namazı yoktur. Bunu İbn Hacer Metelbülaliye de zikretmiş. Busayri İtalafül Mehar'de bu Muhammed bin Cabir'in zayıflığından dolayı zayıf bir isnaptır demiştir. Ebû Reyhân'dan gelen hem mevkuf hem de merfu olarak rivayette şöyle gelmiştir: Başını imamdan önce kaldıran veya indiren kimsenin nasibi ancak şeytanın elindedir. Bunu merfu olarak Duâfâda Ukayli Evsattâ Taberân rivayet etmiştir. Mevkuf yani Ebu Rerre'nin sözü olarak da muvattada Malik, Abdurrazak ve İbne bir Şeybe rivayet etmişlerdir. Aralarında Ukayli'nin, Eddari et, Kutni'nin ilerde ve İbn-i Abdülber'in Ettemhid'de e, bulunduğu hafızların çoğunluğu bunun mevkuf olduğu görüşündedirler. Yani mevkuf olarak sabit olduğu görüşündedirler. Yine o namazda kaşınmayı yasaklamıştır. Buradaki kaşınmayla kastedileni anlayamadım diyor. Muhakkik ihtikak e, kelimesini namazda kaşınmayı nehyeden bir hadisede rastlayamadım. Eğer burada kastedilen arada bir engel olmaksızın zekeri kaşımak ve ona dokunmaksa bu el, ilim elinin çoğunluğunun nezdinde abdesti bozan usulardandır. Zira Ebu Davud'un ve Hasen Sayık kaydıyla Tirmiz'in rivayetine göre Busra bin Safvan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zekerine dokunan abdest alsın buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Malik muhatada sayı sınavda Musab bin Saad bin Evi Vakkas'tan şöyle denir rivayet etmiştir. Saad bin Evi Vakkas radiyalarına mushaf tutuyordum ve o esnada kaşındım. Saad herhalde zekerine dokundun dedi. Evet diye cevap verdim. Kalk abdest al dedi. Bunun üzerine kalktım abdest aldım ve geri geldim diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin biri olan İsme bin Malik el-Hatmi'nin rivayetine göre bir adam elan Resulü ben namazda kaşındım ve elim tercüme değdi dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ben de yapıyorum buyurdu. Bu zayıf bir hadistir. Ee, müellif kaşınmayla namazda ihtiyaç duyulmadığı halde yapılan hareketleri kastetmişse, bu namaz kılan kimsenin kaçınması gereken hareketlerden ve gereksizliklerdendir. <gülüyor> Mervez'in Es-Salat'ta göre Said Bin Cübeyir şöyle demiştir. Beş şey namazdan eksiltir. Sağa sola etmek kaşınmak, namazda parmaklarını kütletmen, vesvese ve çakıl taşlarını çevirmen. Ayanın taşlarla oynaman. Yine o kişinin ayağının iç tarafını sağ elinin içiyle defalarca yıkamasını yasaklamıştır. İbn Adi'nin el-Kamil'de rivayetine göre, Ebu Iradilan biriniz abdest aldığı zaman ayaklarını sağ eliyle yıkamasın, dediği rivayet edilmiştir. İbnul katanın beyanül vehimde bildirdiği üzere bu uydurma bir rivayettir. <gülüyor> Namazda esnemeyi ve üflemeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den gelen rivatte bir Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Namazda esnemek şeytandandır. Şu halde biriniz esneyeceği zaman elinden geldiğince buna engel olmaya çalışsın. Bunu tirimizi Hasan Said ile rivayet etmiş ve şöyle demiştir. İlim elinden bazı kimseler namazda esnemeyi kerih görmüştür. İbrahim ben esnemeyi hançeremden çıkardığım sesle savarım demiştir. Hadsin aslı namaz söz konusu edilmeksin için mevcuttur. Yani namazda esnemek değil, genel olarak esnemek şeytanındandır. Buna engelli olabilen, engelli olsun şeklinde Bukhari ve Müslim'de vardır. Üflemeye gelince Ebu Musa rivayet gelen rivayetten Nebi Aleyhisselatü Vesselam dört şey cefadandır buyurmuş. Bunların arasında namazda üflemeyi de saymıştır. Bunu Beyhaki rivayet etmiş, Buhari. bu hakkında ızdıraba düştükleri münker bir hadistir demiştir. Yine bu bapta başka hadisler de rivayet edilmiştir ki hiçbiri sabit değildir. Üflemenin mekruhluğu İbn Abbas'tan mefhuf olarak radyalanmadan sabittir. Kevseç mesailinde Ahmet bin Hanbele namazda üflemek dedim. Dedi ki: "Evet vallahi onu hiç hoş görmüyorum. Şu kadar var ki onun namazı bozacağını da söylemiyorum. Çünkü o kelam değildir, konuşmadan değildir." İsa da dediği gibidir dedi. Tirmizi şöyle demiştir, ilim ehli namazda üflemek hakkında itilaf ettiler. Bazıları kişi namazda üflerse namaza yeniden başlar demiştir. Bu süfyane Seyri'nin ve Kufe halkının görüşüdür. Bazıları namazda üflemek mekruhtur ama kişi namazında üfledi takdirde namazı bozulmaz demiştir. Bu da Ahmet'in ve İshak'ın görüşüdür. Çakıl taşlarını çevirmeyi, taşlarla oynamayı namaz esnasında bunu da yasaklamıştır. Zira Ebuzer Radyalan şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir namaza durduğu zaman rahmet onun karşısındadır. Bu yüzden çakıl taşlarına dokunmasın. Bunu Ahmet Ebu Davud, Tirmiz rivayet etmişlerdir. İbn-i Zeym'e de rivayet edip Said demiştir. Begavi dedi ki bu hasen bir hadistir. İlim elinin tamamı namazda çakıl taşlarına dokunmayı kerik görmüştür. Yani burada kast edilen, yani Mescid-i Nebevi olsun eski zamanda, can zamanına kadar mescitler kum idi. Dolayısıyla orada taşlar vardı, yani kum taşları. Bunlarla oynamayı, meşgul olmayı yasaklayan rivayetler sabit olmuştur bu yüzden. E, yalnız, Begavi şöyle devam ediyor. Yalnız bir defaya mahsus olmak üzere kişinin secde edeceği yeri düzeltmesi için buna ruhsat verilmiştir. Begavi Muaykıp Radyalan hadisine işaret etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam mescitte dokunmayı yani kişinin namaz kılarken çakıl taşlarına dokunmasını söz konusu edip illa bunu yapacaksan bir kere de yap buyurdu. Bunu bu ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Albin Abdurrahman El Ensari şöyle demiştir. İbn Ömer Radyalanman tarafına doğru namaz kıldım. Namazda çakıl taşlarını çeviriyordum. Namazını bitirince namazla çakıl taşlarını çevirmek şeytandandır dedi. Bunu Abdurrazak, Nesayi Sunel, Kubrada ve Ebu Yala sayısınatla rivayet etmişlerdir. Evet, bu, bu devam edecek inşallah. 448. madde ile bir sonraki derste biz de devam ederiz. Subhanakallahum ve baymlik ve eshedül ilahil antawatekeler <gülüyor> ve ve